Hemen şimdi Gezegenimizden değişim için Büyük küçük hareketler Hazırlayan ve Uygar Özesli Herkese günaydın. Emre Alp'in kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Açık Öğretim Fakültesi yeni bir düzenlemede bulunup bir takım değişiklikler yapmıştır. Yapılan veya da yapılacak olan bu değişiklikler biz öğrencileri zor durumda bırakacaktır. ÖSYM nezdinde YGS ve LYS ile yerleştiğimiz Açık ve Uzaktan Öğretim online vizeleri kaldırma gereği duyulmuş. Bizler tercih yapmadan önce sistemi bilip tercih verdik. Yerleşip kayıt yapıp harçları ödedikten sonra sistemin değiştirmesi kabul edilemez bir durumdur. Sistem böyle olacaksa bizlerin örgün öğretimde okuyan öğrencilerle bir farkımız kalmayacak. O zaman diplomalarda açık öğretim ibaresi kaldırılsın. Çünkü en fazla geçme notu yüksek olan Açık Öğretim Kurumu, Açıktan ve Uzaktan Öğretim Fakültesi. Eğer ki sistemin Anadolu Açık Öğretim Fakültesi ya da Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi gibi yapılandırılmasını istiyorsanız sınav merkezlerini her ilde açmalısınız. Final sınavından 50 alma şartı kaldırılmalı, 40-45 ortalama ile dersten geçilmeli, kitap verilmeli, online ya da kitap olarak soru bankası yayınlanmalı, harç ücreti fiyatları düşürülmeli, vize ve final sınavlarının zaman dilimi arasına 30 gün olmamalı. Hatalı soruların önüne geçilmesi için sınav sonrası sınav soruları yayınlanmalı. Yeni sistemin uygulanması gerekiyorsa bu eski öğrenciler için değil bundan sonra tercih yapacak 2017 ve sonrası girişte olanlara uygulanmalı. Eğer yukarıdaki maddeler olmayacaksa kayıt yaptığımızdaki mevcut şartların mezun oluncaya kadar devam etmesini Arzu ediyoruz diyor Alp kısa sürede 1200'e yakın kişinin imzaladığı kampanyası hızla büyümeye devam ediyor. Destek veren isimler arasında Muhammed Kurşun var diyor ki online olarak ders alıyoruz ve şartlarımız açık öğretimle örgün eğitimden çok farklı. O yüzden online vizelerin devam etmesini istiyoruz. Ayrıca bazılarımız yurt dışından takip etmekte dersleri. Hem vize hem de final için gidiş geliş sıkıntılı ve külfetli olacaktır. Bunun düzeltilmesini talep ediyoruz diyor Kurşun bu kampanyada. İzmir'e uzanıyoruz şimdi de ve Volkan Akpınar'ın kampanyasıyla devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan toplu taşıma sistemindeki firma değişikliğinden dolayı öğrenci vesaire kartları Ağustos ayı sonuna kadar, normal kartlarsa Kasım ayına kadar üzerinde kent kart ibaresi olan kartların değiştirilmesi isteniyor. Burada her şey normal gibi değil mi? Ben daha önce ücretini ödeyerek temin ettiğim karta, Belediyenin kendi isteği doğrultusunda yapmış olduğu ihale sonucunda firmanın ihaleyi kaybetmesi yüzünden neden ekstra ücret ödeyeyim? Bu halkın senin ve benim suçum değil. Sen de kazanılmış hakkının elinden geri alınmasını istemiyorsan bu kampanyayı imzala diyor Akpınar. 20 bine yakın kişinin imzalarıyla destek vermiş kampanya. Bakalım nasıl sonuç alacak? Kampanyaya destek veren isimlerden bir tanesi de Ender Doğdu. Şöyle diyor. Bu haksız bir kazançtır. Kabul etmiyorum. Çünkü diyelim ki firma... Bir dahaki ihaleyi alamadı. Yeni firmaya bir kart ücreti daha mı vermek zorunda kalacağım? Belediyenin ihale yaparken şartlarından biri de vatandaşın hakkını koruyarak kartların değişmesini engellemek. Eğer değişmesi gerekiyorsa da de firma ücretsiz olarak değiştirmelidir diyor Doğdu. Bir diğer imzacı Gökhan Uzunsa, eski sayılan mevcut kent kartlara geçmişte para vermiştik. O zaman onların parasını buna saysınlar veya bedelini iade etsinler. Şu anki sistemle hiçbir problemi olmayan bu kartlar niye değişiyor ayrıca? Bir de bu kartların üzerine reklam alıp vatandaşa bedava vermek kimsenin aklına gelmiyor mu? Soruyu tersten sorayım. Üzerindeki reklamdan firma ve belediye para kazanacak. Bir de vatandaş bu karta para verecek. Hiç adil değil. Açıkça bir haksızlık, hırsızlık söz konusu diyor uzun yorumlarında. Erol Fazlag için kampanyasıyla devam edelim diyor ki yeryüzünde yaşam suyla başlamıştır ve öyle görünüyor ki yaşam yine su yüzünden sona erecektir. Sularımız ve denizlerimiz hızla kirlenmekte ve önlemekte zorlandığımız büyük felaket taşıyan çevre kirliliği ile karşı karşıya kalıyoruz. Deniz kirliliğinin en önemli sebebi deniz suyunda oksijen miktarının azalması. Midye üretimi denizlerdeki oksijen miktarının azalmasında baş faktördür. Midye zehirli bir besin özelliğine sahiptir. Kirlilik arttıkça Midye denizlerde çoğalmaktadır. Midyeler suyu süzerken suda bulunan civa, kurşun, kalay, bakır, arsenik ve kadmiyum gibi ağır metalleri de bünyelerini alır ve biriktirir. Buna bağlı olarak organ hastalıkları başta olmak üzere karaciğer kanseri, böbrek yetmezliği, beyin hasarları ve kan kanseri türlerini davetiye çıkarır bu midyeler. Öte yandan midye çiftliği kurulurken mutlaka chat kapsamında değerlendirmesi gerekiyor. Bu noktada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı da göreve çağırıyoruz. Kirlilik üzerinden hazırlanan bu tür projelere kesinlikle karşı çıkılmalı. Bakanlığın kirlilik önlenmesi konusunda daha hassas davranmasını bekliyoruz. İnsan sağlığına bu denli olumsuz etkisi bulunan çiftliklere yönelik kapatma başlığı olmak üzere ciddi yaptırımlar getirilmelidir diyor Fazla Geç bu kampanyada. Ve geldik Gamze Odabaşı'nın kampanyasına. Özel eğitim alanı özel öğretmenlerini bekliyor demiş kendisi. Yıllardır alanımıza yapılan ihlalin mücadelesini veriyoruz. Özel eğitim alanından mezun olan ve özel çocukları ile buluşmayı bekleyen yıllarca bunun için emek ve çaba sarf etmiş öğretmenler olarak mesleğimize sahip çıkıyor ve sadece çocuklarımızla bir arada olmak istiyoruz. Özel eğitim alanına diğer öğretmenlik meslek gruplarından geçiş yapan öğretmenler yüksek lisansla alanımıza girmiş olan öğretmenlerle mücadele ettik. Şimdi ise kurs programları ve diğer öğretmenlik meslek gruplarından olan öğretmenler Özel eğitim alanında çalışmaya başlayacak. Her gün alanımız biraz daha ihlal ediliyor ve çocuklarımız yokluğa bırakılıyor. Bizler sadece mesleğimizi yapmak istiyoruz. Çocuklarımızla buluşabilmek için desteğinize ihtiyacımız var. Sen de özel çocuklarımız için, onların eğitimleri için alan ihlaline hayır de diyor. O da başı kampanyayı destek veren isimlerden bir tanesi de Bilgehan Özgecan. Demiş ki kampanyayı destekliyorum çünkü özel çocukların özel öğretmenlere ihtiyacı var. Ve geldik son olarak... İngiltere'den bir kampanyaya. Kampanyanın sahibi Jay Garmino, Boracay Adası'nın gittikçe bozulan doğal ortamına dikkat çekmiş Garmino. 2012 yılında dünyanın bir numaralı adası olarak seçilmiş Boracay ve çok kısa bir süre içerisinde doğal güzelliklerini kaybetmesi söz konusu. Adadaki ormanlar hızla yok olmaya başlamış ve yerlerini turistik tesislerin alması bu adada yaşayanları ve adaya aşık olanları rahatsız ediyor. Jay Garmino kampanyasında bu durumun önüne geçilmesini ve adanın korunmasını talep ediyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve İngiltere'den derlediğimiz birçok farklı talebi olan vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Bakarsınız kampanyanız büyür ve hızla başarıya doğru adım atar. Bizler de sizin bu kampanyanızı diğer kampanyalar gibi hemen şimdi programına konuk ederek sesinin duyurulmasına yardımcı olmaya çalışırız. Yarın yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere diyoruz. Esen kalın. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler hazırlayan Müslüman uygar zesinde